Yeten ya lüllan Allah. Fatihimim adı sami Allah bil Lah. Yüce Allah. Allah. Yüce Allah. Yüce Allah. A'udhu billahi sallim al-alim min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udhu bika minemezatil shayatin. Ve a'udhu bika Rabbi en yehudurun. Bismillahirrahmanirrahim.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 Tabii Allah'ın rızası, mürşitlerimizin, şeyhlerimizin, üstatlarımızın rızasındadır. Onların sevgisi, onların hoşnutluğu inşallah. Rabbimizin de rızasının ve hoşnutluğunun alametidir inşallah. Evet. Şimdi, Deccal'la ilgili sohbetlere başladık. Tabii o arada Zülhicce-i Şerif'e girdi. On gecelerle ilgili bir, iki ders yapılmak durumunda kaldık. Şimdi,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 Temiz olarak imanla Kur'anla Kur'an ile dünyadan çıkmak nasip etsin. Amin. Allah Teala yine temiz olarak ahirete mahşere çıkmak ve temiz olarak tertemiz olarak cennete girmek nasip etsin. Amin. Amin. Cennet temizlerin yeri. Cennet temizlerin yeri. Onun için temizlenmeye bakalım. Allah buyuruyor temizler temizlere. Leş gibi insanlar imansızlar, Kur'ansızlar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 Uykudan kalktığın zaman ilk sözün ne olsun? Yataktan kalkar kalkmaz da böyle gözünün oğuştururken ilk sözün ne olsun? İşte hemen o arada şeytanla melek çarpışması başlıyor. Melek diyor ifteh bi -khayr. hayırla başla. Şeytan diyor ifteh bi şer şerle başla. Sen de o anda düşünüyorsun. Sen neyle başlayacaksın? Elhamdülillahi el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 Son sözün ne olsun? İktin bir hayır, iktin bir şer. Hayırla bitir, şerle bitir meselesi. Melek geliyor, hayırla bitir. Dosya kapanıyor. Şeytan diyor, şerle bitir. Ya karıyla da didişirsen yatakta son dakika kolunu yedin yani. Kavga gürültü, estağfurullah'a da unutarak sinirlen, ya yattın, yakaktın, evden çıktın. E şimdi ne olacak?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 Ebu Nuaym, Hilyetü'l-Evliya sahibi, büyük veli ve çok muhteşem bir eser. Onda Hassani ibn-i Allah'ın tabiinin ulularından, tabiinin güvenilen isimlerinin en ileri gelenlerinden bu zat sahih bir senetle buyuruyor. لَا يَنْجُوا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ اِلَّثْنَيْ عَشَرَ الْفِ رَجُلْ وَسَبْعَةِ آلَافِ Deccal'ın fitnesinden kurtulsa kurtulsa ancak 12.000 erkek 7.000 kadın kurtulacak. Geri kalan herkes bu fitneye kapılacak diyor.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 Bayram günü adamı idam ediyorlar. Dünyada sevinen iki millet var. Yahudi, Şia. Bu arada da bu ittifak bariz bir şekilde çıkmıştır. Sattamın durumu nedir? Ben gaybı bilmem ama Mekka'nın ahırı kelamı, La ilahe illallah, De kal Son sözü kelimeyi tevhid olan cennete girmiştir. Adam eşhedü en la ilahe illallah diyerek gitmiştir.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 Son sözü kelime-i şehadet olanın ruhuna, buyurun bir şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü muhammeden abduhu ve Bu kelime-i kime hediye edelim? Kelime-i ölenlerin hepsine hediye edelim. Oldu mu şimdi? Eh. Dolayısıyla işte dersimiz. Ben bunu seçmedim ama bugünkü dersimiz buraya geldi. Bugünkü dersimiz buraya gel. Ben Deccal'ın konusunu kitaptan sırayla takip ediyorum. Zilitçe girdi araya, dersimiz geldi. Bu derste de ne diyor? Hz. Osman'ın öldürülmesine zerre kadar sevinen Deccal'a tabi olur diyor. Bunlar da kimlerdir diyor? Bunlar da Şia'dır diyor. İşte ibareyi okuyorum. Berzenci Hazretleri 200 sene evvel bu mübarek Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Küllü men bekiye min er-rafizati alâ <gülüyor> i'tikâdi'l-yevm ve lem yehtedi bil mehdi'l hak fe innehu yettebi'uhu ben yorum yapmıyorum. Ulemanın görüşlerini aktarıyorum. Bugünkü inancında olan ne kadar rafizi diyorlar onlar. Rafizi ve Şii varsa hak olan Mehdi'yi bulamayacak, Deccala uyacaktır. Çünkü liyenne kullu rafizi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 Bidat ehli, müptedi olur. Ama Ebu Bekri Sıddık'ın sahabiliğini inkar eden kıpkızıl kafir olur diyor. Çünkü bir tek Kur'an'la sabit olan Ebu Bekri Sıddık'ın Li sahibi diyor. Tirmizi hadisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ente sahibi fil ghar, ente sahibi alel havz Ya Babekir, Bekir mağarada da arkadaşım sendin, havzu kevserin başında da arkadaşım sensin buyuruyor. Tirmizi hadisinde.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 Hazreti Ömer bile ne yapacağız ya bu kadar kabileler namaz kılıyorlar ama namazı kılarız zekatı vermeyiz dediklerinde Ebu Vek Sıddık edeceğiz deyince Hazreti Ömer ya Bağbekir bunu bir iyi düşün bakalım namaz kılıyorlar yani namaz kılanlarla mı harp edeceğiz diye söyleyince Ebu Vek Sıddık radıyallahu anh, sen cahiliyette efendim çok cesur idin şimdi İslam'a girdin korkak mı oldun ya Ömer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 Haşreylesin amin. Şimdi yine Deccal'la ilgili konulardan birisi yanında iki melek bulunacak. Enne ma'hu melekayn minel melaiike. Yeşbehani nebiyeyn le'nbiya. O iki melek iki peygambere benziyor. Bu iki peygamber de birisinin İlyas, birisinin Elyesa <gülüyor> Aleyhisselam olduğu rivayet ediliyor. Biri sağında duruyor.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 en cahil adamların dilinde en cahil, zır cahil ecelü menfilat efendim baba derdi yeryüzünün en cahil adamı yani bir şeyden haber yok hoca bir şey anlatıyor diyor ki hadis zayıf mı acaba ulan yasus be ne kitaptan haberin var elifi görsen mertek çıkarsın oku bir şey desen da 40 yanlışını bulurum yahu hadis zayıf mı diyor ya? Allah kardeşim bunların hepsinin kaynağı var aha bu hadisi mesela şimdi kaynağı ne?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 keseyi ara sıra yokluyor böyle. Vuruyor bakıyor çakçuk ediyor. Yerinde diyor. On sırada bile belebe. İstanbul'da her kesiciler varmış. Salaklar diye, soyulmuşlar diye. İkide bir böyle yapıyor fakat bozuk paralar bitince artık simit, gazoz belen derken ana keseye müracaat lazım geliyor. Akça bozduracak. Ana bir de bakıyor ki içinden altınları almışlar da at nalı koymuşlar. eden o.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 Gidin siz ona karşı rahatınıza bakın burayı ben, bana bırakın şudur budur hatta o kadar da inanmayınca diyor ya ben de gelirim diyor ya Bedire diyor ben de geleceğim diyor o zaman diyorlar ki şimdi kinane oğullarının eşrafından o da bizden gelince karanti adamları arkadan bir şey yapabilir mi yani kabile adabı var bu da geliyor Bedire kadar geliyor Haris İbn-i elinde eli böyle duruyor Resulullah s.a.s.m. karşıda saflar yaklaşıyor geliyor Cebrail Aleyhisselam Resulullah'ın önünde geliyor. Tabi iblis, iblis şeytan, süraka suretine. Şeytan onu görüyor. Cebrail Aleyhisselam'ı görünce geri geri kaçmaya başlayınca ha, o Haris İbni elde, Haris de elinden tutmuş diyor ki Efirah Rab'ni Geyri daha savaş başlamadı hele nereye diyor. O da diyor inniyara ma'la teravne, sen görmüyorsun herhalde ben neler gördüğümü diyor. Demiyor ki ben iblisim de Cebrail'i görüyorum, der mi? Cebraleşsin inniya kabulla ben Allah'tan korkuyorum diyor orada da yalan söylüyor tabi Allah'tan korktu yok Cebraleşsin bir köte katacak bana diyor korkuyor ondan sonra geri geri gidiyor Haris de onu tutmaya çalışıyor ulan diyor bizi mi kandıracağız geri giderse arkadan yoksa diyor biz burada kaharbe gireceğiz bu arkadan kinane ollarını mı saldırıyor o da onun hesabında o bilmiyor ki iblistir nere gidiyorsun onu tutuyor tutarken şeytan ona bir vuruyor deviriyor adamı tabi şeytan adamı devirmez mi harici deviriyor orada kaçıyor. Ondan sonra millet kaçıyor. Ne yani Bedir'deki bozgun 70 kavur geberiyor, 70 esir. Ebu Süfyan Mekke'ye toplanıyor Ebu Süfyanlar bütün millet. Ondan sonra herkesin dilinde bir laf ne oldu? Bu ne bu Suraka ne şerefsiz adammış ya. Bu Suraka. Vay anasını. Bizi çıkarttı oraya. Ondan sonra en evvel kaçmaya başladı. Milleti milletin morali bozuldu. O geri gidince herkes savaşı kaybettik. Zaten niye kaybettiklerine bahane arıyorlar ya. Ebu Ceyl'i niye kaybettiğini sorarken ya diyor kılıç kafamıza iniyor diyor. Vuranı görmüyoruz. Bu nasıl iştir? İbni Mesud diyor ki melekler vuruyordu. Hateseniz de meleklere yenildik. Canım size yenilmedik. Keberigen o da hala onun peşinde. Size yenilmedik de diyor. Melekler yemiş e, Tabii meleklere yenilebiliriz canım diyor yani. O onun peşinde. Bunlar da mı lan bu Suraka olmasa biz bu işi kotarırdık ama de bu Suraka çok adi şerefsiz falan. Suraka da duymuş adamın bir şeyden haberi yok. Kalkmış geldim Mekke'ye. Ne haberin yok? Hadi git ya. Ne gitti yani? Ne oldu diyor. Ya yaptığının hıf. biliyorsun bir de ne? Ya ne yaptın? Hiçbir haberi yok. Ya dedi vallahi dedi bozguna uğradığınızı yeni duydum da dedi. Geçmiş olsuna geldim. Hiçbir ceden haberim yok. Herif yemin ediyor kimse inanmıyor ya. Müslüman olunca Ebu Süfyanlar sahabe olunca sahabe olunca ayetleri anlayınca dediler var resmen şeytanmış dediler ya. Ya Müslüman olmadan da anlayamıyor onu. O Müslüman olmayınca kavur kafası. O şimdi şeytan adam kılıda girmiciydi o diyor ki ulan saat tekere bak bir de yemin ediyor diyor ya. Yanımızdaydı diyor. Elif diyor eli elimdeydi diyor ya. Müslüman hoca anlatlar. Şimdi onun için şeytan geliyor. Adam kılığında geliyor. Adama diyor ki sen mi diyor bana meydan okuyorsun diyor şeytan bana bir şey yapamaz. Diyor. E ben meydan okuyorum diyor. Nasıl yapamam diyor ya. Gel peşimden bak sana ne yapacağım diyor. Uda kuzu kuzu gidiyor. Şeytan dönüyor ya diyor. Yahu, diyor.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 Ona uymayın nasip eyle. Verin <gülüyor> el batıle batıla. Garzuk neşti nabe. Batılı batıl göster. Bize ondan sakınmayı nasip et. Amin. Bu dua Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin kattesallahu aleyhi ve roh, beş vakit namazdan sonraki duasıdır. Otuz sene yanında gezdim. Her mihraptan döner mübarek her namazdan sonraki duasıdır bu Efendi Hazretlerimizin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 İzah ediyor. Yine bir fitnesi Allah Teala Hazretleri doğudan batıdan bütün şeytanları deccalın emrine veriyor. Onlar istein bina ala menşid. bizden yardım al istediğin şekilde biz sana destekiz diyorlar. O da peki diyor gidin bütün insanlara benim onların Rableri olduğuma dair haberler yayın. Ben cennetimle cehennemimle geldim gözüküyorum artık diyor. Şeytanlar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 siz öldünüz, kurtuldunuz. Yatın aşağı diyor yani. Dünya... <gülüyor> deccal çıktı diyor ya. Fitne diz boyu. Şimdi şeytanlar anası babası şeklinde diyor. Hele dur diyor. La tegulaza. Öyle Deccal falan deme diyor. Bak biz öldük dirildik sana haber vermeye geldik. O Rabbimizdir diyor. innehu rabbikum yuridul gadâfikum hadi cennetû gaccâbiâ ve naru ve mâ'ûl enhârû ve attağâm Bak diyor.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 İşte hadisleri bilirse diyecek. Bilmezse ne ne yiyecek. فَلَا تَعَمَا اِلَّا مَاكَانَا قِبَلَوْا اِلَّا Öyle bir kıtlık, öyle bir kuraklık şimdi anlatacağız. Deccal'a uymayana bir lokma ekmek yok. Vay, vay, vay, vay, vay. Açlık, kuraklık, kıtlık, diz boyu. Ha işte bu zor. Zor oyunu bozar meselesi. Bu millet ekmeği buldu mu abi?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 Ve kad balagana en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad hadis hadisiniz kom fahazzarana bi fela merhaba bikum entumu şeyatin ve işte bak işte bak biz diyor hadisleri biliyoruz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hadisler buyurdu bize sizi haber verdi bu şekilde geleceğinizi bize duyurdu bizi uyardı size merhaba yok size hoşçafa yok siz şeytanlarsınız. O Allah'ın düşmanıdır. Ve lesu Meryem'e Yakında Meryem oğlu İsa gelmesi yakındır. O Deccal'ı o gebertecek. Fehşu <gülüyor> Bakıyorlar ki şeytanlar burada bize yemek yok. Böyle sağlam Müslümanlar çıkacak inşallah. İşte Nuh bin bunu rivayet ediyor. İbn Mesud radıyallahu rivayet ediyor. Hakim Müstedrek'te Nuhay ibn fitende, yine kaynaklarında Kadın geliyor Diyor ya Rabbi eh ve Eh-i ve cevci ve zevci Allah. Kadın Deccal'a geliyor Diyor ki, oğlumu dirilt ne olur aa bir de duyulsak şimdi Deccal ölmüşlerini diriltebiliyor sana Bizim millet Ya bu Deccal bıraktı seni Ya anamı bir diritsin de başver Deccal Meccal fark etmez bir anamı göreyim ya <gülüyor> He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 Denize dalıyor en derin yer topuklarına kadar. Ha illa boyu o kadar uzun manasında değil öyle duruyor işte. Denizde yürüyor gibi. Emam o Duhan. önünde dumandan dağlar gidiyor. Ve kalve o cebel arkasında yemyeşil dağlar geliyor. Yunadi bi ma bir sesi var bir bağırıyor. Doğuyla batı arası duyuyor. İle yevliya ile yahbabi. İleyha, dostlarım bana gelsin. Dostlarım, inananlarım, uyanlarım bana gelsin. فَاَنَ الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَاَدَا Bak aynı Kur'an'da geçen tabirler. Yaratan benim, düzenleyen benim, kaderi kuran benim, herkesi idade eden benim. Halbuki Rabbimiz nebule estağfirullah, سَبِّحِسْمَ ala, الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا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 o da kalkıyor. Aynı Kur'an'ın kelamlarıyla Allah'ımızın kelamlarıyla Rabbiniz ene rabbükümül ala diyor firavun gibi. Kezeb adiullah neyse rabbüküm kezeb Allah'ın düşmanı. Yalan söylüyor. Bizim Rabbimiz o değil. Ama illa enne deccâl ekzeru etba'ihil yehud ve evlâdü zina. Ama Yahudiler tümüyle ona uyuyorlar. Bir de veledi i zinalar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 Ondan sonra da hiç umursamıyor. O da öyle nikahsız evliyim zannediyor. Böyle zina do doluyor ortalık. Ondan sonra da Deccal'ın müşterileri çoğalıyor. Allah muhafaza buyursun. Evet. Bu Deccal ondan sonra Müslim-i Şerif Hadis-i Nevasibni Sem'an Radıyallahu Anh diyor. sahih Müslim 7 alel-kavm Milletin yanına geliyor. Fed'uhum. <gülüyor> diyor ki bana ibadete sizi davet ediyorum. Rabbiniz benim. <gülüyor> bütün millet iman ediyor ona, inanıyor. Fe'murus <gülüyor> sema Hemen o anda göklere emrediyor. Yağdır. Hemen gök yağdırmaya başlıyor. Vel ardafetüm bit. Yere diyor. Bitir. Bir anda yeşeriyor mahsuller veriyor. Müslim hadisi bu. Allah bunu imtihan için veriyor. Dikkat edin. Bunları duymanız lazım. Başınıza gelebilir, Allah muhafaza, çocuklarınızın başına gelebilir. Nasıl duyuracağız? فَتَرُوْحَ عَلَيْمْ سَارِحَتُّهُمْ اَطْفَلَ مَا ve دُرَنْ وَاَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَاَمَدَّهُ خَوَاسِرًا Açlıktan, kuraklıktan, kıtlıktan yıkılmış ölümle penceleşen millet, o deccal onlara gelir gelmez ona inandıkları anda, bütün hayvanlarının memeleri sütle doluyor,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 Allah muhaza akıl ve mantık istop eder. Ekdem arbab el hijak rabbani buyuruyor. Akılla, mantıkla, felsefeyle ben doğruyu bulurum diyenlerin ayakları takma ayak gibi, saksı ayak gibi, alça ayak gibidir. Memelledi temkinu yasvi. Tesv ederim diyor. O, o ayakla kaç adım gidilir? Akıl mantık orada yürümez. Bak vahye dayanacaksın. hiç mallardan ne bir şey kalmıyor.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 Nasıl arılar toplanıyor? O hazinelerin hepsi böyle çıkıyor. Sanki mıknatıs çeker gibi tutuyor. Hepsi onun yanına geliyor. Bütün dünyanın hazineleri. Hadi bakayım şimdi. Hakikaten yani. hokkabazlık değil. Oyun değil. Sinema değil. Çıkıyor bütün hazineler geliyorum yanına. İnanma bakayım şimdi. Nuhayb İbn Muhammed kabul ahbardan rivayet ediyor. Enveyti alel nehri fe'emru'nyesi ile fe'sil ırmak başına geliyor ak diyor ırmak akıyor coşuyor taşıyor fe me'murun yerca dön geri ırmak geri gidiyor tersine geri giden gidiyor <gülüyor> kuru diyor kuruyor hadi bakayım Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazda naudzu bike min şerr fitnetil mesih eddeccal deccal, deccal şerrinden Allah sığınırım buyuruyordu kendisi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 onlara bereketi gider inşallah. Sen sünnetle amel et. Efendim, en ne uya cebel tur sinajebel zeytan dağı dağıyla zeyta dal dağı var orada. O kocaman iki dağ diyor ki tokuşun diyor. İki dağ geliyor birbirinden boynuzlanan hayvanlar tokuşur gibi tokuşuyorlar. Allah Allah. Ve mururih el Rüzgarlara emrediyor. Denizden diyor bulutları kaldırın. Fetumduralar yere yağdırın. Fetumdur. Hemen denizden bulutlar peydalıyor. Rüzgar bulut peydal diyor. Yapıp... Bulut geliyor. dedi yere yağdırıyor. Diyor ene rabbul alemin ben alemden rabbim ve hadi iş şemsü izni bu güneşler bu güneş diyor benim iznimle yürüyor. Efe turidun ister misiniz diyor onu bir durdurayım. Hadi bakalım şimdi. ''Yap ya'' diyorlar, bir de onu görelim de tam iman edelim diyorlar. Güneşi durduruyor. İşte o zaman çok sahi hadisler var. Bir gün bir ay gibi oluyor. ''Vel cuma kesene bir hafta bir yıl gibi oluyor. O zaman sahabe-i kiram o zaman da namazı nasıl kılacağız onu bile sordular.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 Ve yekul etüridun enuseyra güneşi durdurmuş orada. Diyor ki salayım mı diyor? Yürüteyim mi diyor? Fe Yürüt diyorlar. Zaten hep gün gün şey olduk diyorlar ya. Vakit geçmiyor, zaman geçme. Fe calul yum Bir günü bir saat gibi yapıyor. Hızlandırıyor güneşi, hızlandırıyor. Bir diyor ki bir saatte bir gün geçti. Hakim rivayet ediyor. İbn Mesud'dan radıyallahu anh bu hadis-i şerif Yine i̇bn Mace, İbn-i büyük muhaddes i̇bn Huzeyme hakim, Ebu Umame radıyallahu anh rivat ediyor şu hadis-i şerif. Enne gavle huruci 3 senevâtin şedâide yusîbun nâse fîyâ cûr Deccal çıkmadan 3 sene evvel büyük kıtlık ve kuraklık başlıyor. Ya emurullâh semâ fîs-senetilûlâ ente'h fîs Allah ilk sene, o üç senenin birincisinde senelik yağacak yağmuru Üçte birini durduruyor o sene, üçte birini eksiltiyor ve emirullar da en tahbîs toprağa da ve her sene yıllık vereceği mahsulün dünya itibarıyla üçte birini eksiltmesini emrediyor. Tüm emirullar ya ve İkinci sene bir üçte birini daha yağmurda kesiyor, bitki de kesiyor, kalıyor üçte bir. Tüm emirullar azze sene fi sene katra. Üçüncü sene damla damlamıyor, hiç. Ve yağmurlar felatun bitu toprağa da emrediyor, bir yeşil yerden başını çıkarmıyor. Üçüncü sene. Fela emka zacuzulfin illa maşal. Allah'ın yaşattıkları dışında bir canlı yaşamayacak hale geliyor. ya azüllallah. Şimdi hemen sahabe görüyor musun? E i̇nsanların hepsi ölecek mi o zaman? Ölmeyecek. Ya Resulullah, pe maa yuayishu nas İnsanlar o zaman Müslümanlar neyle yaşayacak? Buyuruyor et tesbihu ve tekbir yecra zalika minhum Bak Sahih-i Şerif'te. Sübhanallah ve Allahu ekber diye tesbih ve tekbir getirmeleri aynen yemek yemeleri yerine geçecek diyor. Allah Allah. Şimdi de öyle olsa ya. Bıktık şu yemekler. Subhanallah dedim mi? Oh. 300 karbonhidrat. 500 kalori. Allahu ekber. Melek gibi olurduk değil mi? Aynen o zamanki Müslümanlar Subhanallah, Allah ekberle yaşayacak. Ha yemek yedi. Ha Subhanallah dedi. O zaman herkes zikir ehli olur zaten. Baktı ki Subhanallah diyen doyuyor. Adam diyor Subhanallah diyen doyur doyarsa herkes Subhanallah der değil mi? Yemek yerine Allah onları tesbihle yaşatıyor. Ondan sonra yine tabii çok rivayetler var. Fakat bu da ilginçtir. İbn Mace, İbn Kuzeymi, Hakim ve Züya-i Maktisi büyük muhaddis El-Muhtar diye 10 cilt hadis kitabı var. Seyyid Malik Hazretleri bana hediye etmişti onu. Bu kaynaklarda geçiyor bu hadis-i şerif. En yusallat ala nefsin ve hadefe enşura bil min şer hatta ulqiya şıkai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 Evet, tamam. Bakın diyor şimdi diyor. bundan körü diyor dirilteceğim de diyor. Yine bana inanmayacak. Başka Rabbi olduğunu sanacak diyor. Ulan ne dececal ya. Sonra Allah onu diriltiyor tabii. Allah dirilten Allah. Celle celal. Öldüren Allah. Celle celal. Yani Allah ona diriltiyor onu sebep yapıyor onu. Fe kulluhu bil Pislik diyor ona ki Rabbin kim? Diyor. Rabbi Allah. Rabbim Allah ve enta adu'lillah, Deccal sana Allah'ın düşmanı dede diyor. Vallahi ma kuntu katu eshde basire fi'ke minni Şimdi daha iyi anladım senin Deccal olduğuna. Şu andaki kadar diyor. Bu işe imanım hiç kuvvetlenmemişti. O da diyor. Fevriden yaktılıyor zani. Allah diyor bir daha öldüreyim şunu diyor. Fela usallahu taale. İkincide öldüremiyor. İşte anlasana ben man kafa mangurt adam birinci de öldüreceğim diyor öldürüyor da ikinci de öldüreceğim diyor diye öldüremiyor anlasana birinci de öldüren Allah bir daha dirilten Allah ikinci de öldürtürmeyen Allah yaşatan Allah ve ve mate öldüren Allah dirilten Allah ve güldüren Allah ağlatan Allah ve zengin eden Allah mal veren Allah yağdıran Allah bittiren Allah ve nu rabbu'ş Gecegenlerin Rabbi Allah Güneşin ayın Rabbi Allah Şira yıldızın Rabbi Allah Adı semudu helak eden Allah Geçmiş kafirleri batıran Allah Anlasana be Anlamıyor Meğer o öldürüp dirilti Daha önümüzdeki derslerde de gelecek Hızır Aleyhisselam'mış Kayaya çatmış Yoksa normal vatandaşa çatsa Aman bir daha beni öldürme diye Ayağını yalayacak ya Hızır Selamet çatmış. Onu insan şeklinde Hızır Aleyhisselam yaşıyor. Hızır Aleyhisselam'ı öldürecek dirildiğince Hızır Aleyhisselam diyor ki daha iyi anladım deccal olduğunu diyor. Ya Hızır Aleyhisselam'a ne yazar yani? Deccalı kim takar? Ama bizim gibilerin işi zor. Allah yardım etsin inşallah. Şimdi imanımızı Allah'a emanetten başka bir çaremiz var mı? Yok. Ya Rabbi Sübhane Rabbiyel Ali'yle Ale'l Vehhab Elhamdülillah rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ala ali ve sahbihi ecma'in Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin Bu cuma gecesi hürmetine ya Rabbi En haram ayı olan Zülhicce ayı hürmetine ya Rabbi Sen Fazl-ı Kerem'inle Somali'deki Müslümanları kurtar ya Rabbi Bak Doğu Türkistan, Çin şimdi O da gitmiş terör var bilmem ne var Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk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 Mübarek Cuma gecesi hürmetine yardım eyle Allah, a. Nusretinle teyit eyle. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti merhumesine rahmet eyle yarım. Acil lütfunla muamele eyle yarım. Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Sen yeniden İslam'da, Kur'an'da birleşmek nasip eyle. Vatanımızı, bizim milletimizi, memleketimizi iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Bizi de bulaştırmak istiyorlar. İkide bir bizi de... Savaşın içine çekmek istiyorlar. Orta Doğu'nun projesine katmak istiyorlar. Bizim vatanımızı muhafaza ile ya Rabbi. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Bütün İslam aleminin vatanlarını işgalden muhafaza eyle. Namuslarını muhafaza eyle. Ya Rabbi bu Yahudi Hristiyanları kendi dertlerine düşür ya Rabbi. Başlarının belasıyla uğraştır ya Rabbi. Müslümanları helas eyle. Amin diyenlerine haricimden azad eyle. Gecemizi mübarek eyle. Cümlemizi affeyle. Hak eyleyip.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 Ya Rabbi ona rahmet eyle, kabrinin nur ile derecesini âli ile Ruh için bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in avdû ve Hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Cemaate yerler açtı. Bu kadar insanlar sohbet dinlediler, hidayet buldular. Kabrinde karşısına çıkart ya Rabbi. Amin ya Rabbi amin. Ruhler için el Fatiha.